Özet, bireysel ve örgütsel yaşamımı üç döneme ayırmak mümkündür. Birinci dönem, anamla kendi toplumsallığımı kendim kurabilmeliyim iddiasıyla başlayıp, önce aileye ve köye karşı gösterilen tepkiden sonra ilkokula gitmeyle başlamıştır. İlkokula başlamak, devletleşmeye ilginin ilk ciddi adımıdır. Kişilik, komünal toplumdan devletçi topluma doğru bir dönüşümün adımını atar. Şehirleşmeyle birlikte yürür. Şehir değerleri kırsal komünal değerlere göre üstün sayılır. Orta, lise, memurluk ve üniversite son sınıfına kadar okumak devlet adamlığı için ön hazırlıktır. Herkeste bu yaşlarda kati bir şekilde şehir devlet kişiliği hakim olur. Geri bırakılmışlık ve ezilen milliyet konumu devlete tepkiye dönüşür. Sol sempatizanlık aslında adil, eşitçi ve daha kalkınmacı devlet arayışından başka bir anlama gelmez. Kişilik bu dönemde ezici biçimde geleneksel toplumun bağlarından kopartılmıştır. Anacıl, komunal, kırsal ve soy toplumu büyük oranda inkara uğramış, bunun yerine kendinde geçmişini inkar eden, küçük gören, devlet ve şehir büyüklüğüne tapınan, gözü kara resmi düzene koşan oldukça marjinal bir kişilik oluşmuştur oldukça trajik bir kişilik katliamı yaşanmıştır. Eski toplumu, ana babasını, kardeşlerini, komşularını, köyünü, akrabalarını, yaşlıları, çocukları, kadınları, soyunu, sınıfını hor gören bu yeni ne oldum delisi kişilik küm az gelişmiş ülkelerde bir afet halini almıştır. İçerikten yoksun bir modernizmle insanın temel toplumsal değerlerine karşı derin bir yabancılaşmayı yaşar. Kapitalist sistemin Ezici üstünlüğü altında gelişen bu kişilik, sahte bir tepkiyle solculuk yaptığında bile marjinaldir. Toplumdan kopukluğu derinleşerek devam etmektedir. Okul, şehirde işçilik ve devlet memuriyeti, bu kişiliği tarihten ve gelenekten koparıp, teneke bir kişilik haline getirmiştir. Duyarsız, inkarcı, maaşa bağlanmış, şehir fahişeliğine takılmış bu kişilikten kaynaklı her şey, ...kapitalizmin ve ona engel toplumun değerleri karşısında iflas etmek durumundadır. Real sosyalizm, sosyal demokrasi ve ulusal kurtuluşun... ...gerçek bir toplumsal dönüşümü sağlayamaması bu kişilikle yakından bağlantılıdır. Çağımızın her tür sapmacı, faşist totaliter ideoloji ve pratiklerinin... ...sosyal temeli bu kişilik oluşumuna dayanmaktadır. Fransız devrimiyle sıçrama yapan bu kişilik 1990'larda... ...eski cazibesini yitirerek, tekrar bir normalizasyon sürecine girmesiyle sonuçlanmıştır. İkinci dönem. Bu sefer, Burjuva toplum ve devletinden kopup, kendi çağdaş toplumsal ve siyasal sistemimi... ...kurma amacına yönelik, bağımsız bir ideolojik grup kurma denemesiyle başlar. İlk toplumsallaşmanın, çocuklarla dinsel dualar, ilkokula gitmeler temelinde oluşturulmasına karşılık... ...ikinci toplumsallaşma üniversite öğrencileriyle sol ve ulusal ideoloji temeli üzerinde geliştirilir. Kapitalizmin yaydığı değerlere, hakim ulus karşı her ne kadar kendi öz toplumunu yeniden arama çabası varsa da, mevcut sol ve ulusalcı cereyanlar kapitalist yaşamın normlarını aşacak güçte olmadıklarından, bu çabalar gerçek hedefine ulaşmaktan uzaktır. Birinci pekelleşme aşaması da diyebileceğimiz bu süreç, 1970'lerin fırtınalı dünyasında aslında savrulmuş bir yaprak misali savrulur durumdadır. Geleneksel dünyadan koptuğu kadar kapitalizmin öz değerleriyle de bütünleşilmemiştir. Tipik, mezhepleşen, marjinalleşen süreç yaşanmaktadır. Benzer biçimde kurulup da hızla biten sayısız gruplaşma vardır. Karşı çıkılan devlet karşısında fille karınca misali bir çekişme başlamıştır. Teorik ve pratik arayışlarla toplum ve ülke yeniden keşfedilmek istenecektir. Aslında dünya genelinde yaşanan sol moda takip edilmektedir. Eski topluma bir aşağı atılıyor. Ya tutarsa gibi bir havada başarı beklenmektedir. Kendimize özgü artık bir fikrimiz var. Grubumuz sayısal olarak da gelişiyor. Kendimizi farklı bir şey saymaya başlıyoruz. Aşının tutma ihtimali yüksektir. Kozasından çıkan kurçuk misali... Yurt dışına adım atılınca özgüven ve delikanlı kesilme dönemine adam akıllı girildiği kabul edilecektir. Ütopya gerçekleşmeye dair umut vermektedir. Grupsal destekten kitlesel halk desteğine ulaşma güveni daha da pekiştirecektir. Silahların gücüyle tanışılmıştır. Çağdaş ulusal hareketlerin gerilla grubu eğitilmiş ve silahlanmış olarak ülkenin erişilmesi güç doruklarına ulaşılmıştır. Geriye yeni tarihi hamleye sıra gelmiştir. Yaşamımın 1972-1984 yıllarını kapsayan bu dönemin ilk bölümü çok çeşitli açılardan değerlendirmelere konu olabilir. Yoksul Kürt halkının çağ uyanış hamlesi de denebilir. İlk isyan kör kadere ilk kurşunda denebilir. Namus ve onurun haykırışı olarak da değerlendirilebilir. Hazreti Davut'un Goliath'a karşı ilk başarılı eylemi olarak da anlam kazanabilir. Düşünce özgürlüğüne cesaret etmenin ilk adımlarından biri de sayılabilir. Bin yılların köklü kölelik normlarından kopma hamlesi de olabilir. Anlamlı, başarısı biraz şans, biraz da emek ve inanç isteyen adeta ikinci doğuş, yeniden paradigma kazanma olarak da tanımlanabilecek bir dönemdir. Yaşamımdaki ikinci dönemin ikinci bölümü, 15 Ağustos 1984, 15 Şubat 1999 yıllarını kapsar. 15 yıllık bu süreç, ikinci PKK hamlesi olarak silahlı mücadelenin ağırlık teşkil ettiği müthiş bir süreçtir. Orta Doğu tarihinde, Babek, Hariciler, Karmatiler, Hasan Sabah gruplarına benzetilebilir. 1. bölümde İsevilik ağır basarken, 2. bölümde, Musevilik ve Muhammedilik karışımı bir ağırlık söz konusudur. Zor yürüyen muhacirin grubu, vaat edilmiş topraklara ulaştırma görevi büyük çaba ve yetenek istemektedir. Ulaştırma, Hazreti Musa'yı çağrıştırırken, savaş eylemleri Medine'deki Hazreti Muhammed'inkini andırmaktadır. Öyle ruhsal bir iman, inanç atmosferi hakimdir. Kendini inancı adama tam mümincedir. Bilimsel sosyalizm, iman gücünü kazanmış olarak yürütülmektedir. Savaş tam kutsal bir eylemdir. İnsan, birey giderek hiçleşirken amaç her şeyleşir. Tarihin tipik bir iktidar hastalığına tutulduğunu fark etmek bile çok güçtür. Yılların devlet ve şehir ortamında bombardımana tutulmuş zayıf kırsal kişilik, iktidara yapışmaktan başka yetenek zor tanır veya hep tek boyutla kalmaktan bir türlü kurtulamaz. Kapitalizmin müthiş yalnızlaştırdığı kişilik, kendi malı bir sistematiğe bağlandığında tersi bir eğilimle bu sefer müthiş bir toplumsallığı yaşayabilir. En tipik özellik, en kutsal eylemdir inancıyla her şeyin feda edilmesidir. Aslında en kutsal değer yaşamdır demek gerekirken tersine amaç her şeydir, yaşam hiçbir şeydir inancıyla fanatizm derecesinde bir kişilik öne çıkıyordu. Dogmatizmin bu türünde kadercilik, bazı ilkelere bağlılık bir nevi dinselleşme olarak da tanımlanabilir. Kazanılan paradigma yalın ve soyuttur. Analitik zeka şahlanırken duygusal zeka boğuntuya getirilmiştir. Ölmek ve öldürmek tamamen teknik bir meseleye indirgenmiştir. Son tahlilde kapitalizmin kara dayalı çalışma aşkı ideolojik yörünge altında yürütülmüş olmaktadır. Çağın genel karakterine uyulmuştur. Ayrı bir mezhepleşme biçiminde olsa da, içinde yüzülen, yaşanılan kapitalizmin dünyasıdır. Kapitalist eğilimin en soyut düzeyde, real sosyalist ve ulusalcı genellemelerle birikimini sağlıyor, siyasal ve askeri oluşumu için çılgınca koşturuluyordu. Çağa başka türlü ulaşılamazdı. Tabii bu tür koşturma, dingonun ahrında yapılmıyordu. Sistemin sahipleri vardı. Kendi kurallarınca egemen dünyalarının gereğini yapacaklardı. 15 Şubat 1999 günü benim için kapitalist dünyanın azrailleşmiş gücünün binbir hile ile boğazıma sarılış günü olarak da değerlendirilebilir. Yaşamımın bu döneminde bazı stratejik hatalardan bahsetmek gerekir. 1982'de gerçekten silahlı gruba önderlik edecek bir kadroyu yaratabilmeliydim. Öyle ülkeye yollanmalıydı. Kemal Pirler 1980'de değil 1982'de daha geniş grupla Güney ve Doğu Kürdistan üzeri ülkeye yollansaydı daha doğru bir açılım sağlayıcı olabilirdi. Başta duran kalkan Ali Haydar ve Mehmet Karasungur'un alanda görevli olmaları stratejik hata düzeyinde yetmezliklere yol açmıştır. Orta Doğu'daki sürecin bir kopyasını hem de geriden tekrarlamaları bu stratejik hatanın temelidir. KDP kuyrukçuluğu, halka yabancılaşma, arkadaşlara layık olamama, huzurlu işlerle uğraşma, halledilmiş çalışmaları yenileme, KDP ve Yeneke çatışmalarına anlamsız karışma, önlerindeki potansiyeli İran-Irak savaşının yol açtığı durumu görememe, bu stratejik yetmezliklerin devamı olarak kendini göstermiştir. Tarihi ana cevap verilmemesi, buna denk çalışma tarzının sergilenmemesi, Anlamsız keyfi yorumlama, çabalara stratejik darbe vurma biçiminde sonuç vermiştir. İyi niyet ve çaba bu konumda sadece cehennemin yoluna döşenmiş iyi niyet taşları rolündedir. Ortaya çıkan çetelişme eğilimlerini erkenden tespit edememe ve yeterince tavır koyamama ikinci önemli stratejik yetmezliktir. Bu rolü güvenilir arkadaşlara bırakmak dogmatizmin diğer bir sonucudur o kadar soylu değeri çarçur ederlerken, mutlaka fark edilmeli ve dur diyebilmeliydim. PKK'nin bütün soylu çabalarına, en büyük darbeyi bu yönlü gelişmeler vurmuştur. Adeta canavarlaşmış bazı kişiliklerin, inanılmaz nitelik arz etmelerinin izahı güçtür. Büyük emeklerle hazırlanan yapının, bu ögelere kolay teslim olması, daha da anlaşılmaz konudur. Bendeki müthiş arkadaşlık anlayışı, hep en iyisini yaparlar, en dürüstürler, ellerinden gelmeyecek iş yoktur. Çağdaş havarilerdir biçimindeki dogmatizme varan inanış bu gelişmelerde etkili olmuştur. Geç uyandık. Tam uyandığımızda veya fark ettiğimizde stratejik olarak hem zaman hem büyük çabaların ürünü. Başta genç savaşçılar, halk, maddi ve manevi birçok değer kaybedilmişti. 1992-1993 derslerini daha derinliğine çıkarmalıydım. Irak kuvvet kriziyle 1991'de ülkedeki gruplarla olmak daha doğru olacaktı. 1982'lerde yapmadığım işi, atmadığım adımı bu sefer yapma ve atma biçiminde olmalıydı. Orta Doğu çalışmalarını ikinci plana bırakmak gerekirdi. Fakat aynı yaklaşım, yoğun takviyeler... Altından başarıyla kalkılacağına beni inandırmıştı. Binlerce nitelikli kadro içinden mutlaka sürece cevap verenlerin çıkacağı hep beklenmişti. Fakat hareketin bağrındaki çetecilik ve sorumsuz merkezi yaklaşım tüm katkıları boşa çıkarıyordu. Tarih göz göre göre başarısızlığa götürülüyordu. Disiplin ve fedakarlıkla fazla değer kurtarlamaz. Görevler başarlamazdı. 1992 sonlarındaki Osman Öcalan'ın Yeneke ile boyun eğmeyi andıran uzlaşması, Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın intiharvari çabaları tesadüfen birleşerek sürecin daha büyük kaybını önledi. Köklü ders çıkarılması gereken nokta buydu. Ülke içi ihmal edilmemekle birlikte merkezi kadro yapısının köklü çözümüne ihtiyaç vardı. Bunu Suriye üzerinde yeni okullar açmayla telafi etme ve aşırı tekrarlama çalışmaları beni oldukça tıkadı. Çabaların anlamı pek kalmamıştı Bizzat müdahaleyi yapmada geç kalmıştım O kadar değer kaybından sonra yönelmeyi kendime yediremiyordum Tıkanmayı askeri değil siyasi yollardan açma deneyimi daha anlamlı geliyordu Askeri yönelim toptan intihara götürebilirdi Siyasi çalışma ise daha potansiyelli hareketi mümkün kılabilirdi Yapıda tek düzelik sürdü Aynı tarz çalışmalar kongre gel dönemine kadar yansıdı Son iç bunalımların kökeni aslında ülkeye gidiş ve orada üstleniş, çalışma tarzı ve temel taktik anlayışların bir devamından ibarettir. Öz eleştiriler anlamlı yapılmamıştı. Eski kişilik ve çalışma tarzında ısrar vardı. Bu da her zaman ve her yerde anlamsız kayıplara, yerine getirilemeyen görevlere, acılara ve sonuçta tasfiyelere yol açmaktan öteye gidemezdi. İkinci yaşam dönemi devlet odaklı olduğundan, ama daha henüz yitirilmemiş komünal demokratik duruş özelliklerinden ötürü çelişkiliydi. Sonucu bu çelişkilerin boğuşması belirleyecekti. 15 Ağustos 1999 aynı zamanda devlet odaklı yürüyüşe ölüm darbesi indirmişti. Eğer devlet odaklı particilik, devletçilik bir hastalıksa o halde 15 Şubat 1999'da tüm kapitalist dünya devletlerinin bana vurduğu darbe, Aynı zamanda üçüncü doğuşu için bir ilaç, bir ebelik rolünü oynayacaktı. Üçüncü yaşam dönemi eğer adına ve özüne yaşam denilebilecekse 15 Şubat 1999'dan sonuna kadar gidilebilecek aşama olarak ayrıştırılabilir. Helirgin niteliği genelde devlet odaklı, özelde kapitalist modern yaşamdan kopuşla başlamasıdır. Tekrar yaban yaşama koşmuyorum. 10 bin yıl öncesine gidecek değilim. Ama insanlığın bazı temel değerlerinin o yıllarda gizli olduğu da kesindir. Uygarlığın binbir hile ve zorbalıkla kestiği o dönem insanlığı bilimsel teknik seviyeyle bütünleştirilmedikçe insanın gerçek kurtuluşu, özgürlüğü mümkün olmazdı. Uygarlık ve devlet odaklı yaşamdan kopmak gerileme değildir. Tersine doğadan ölümcül kopuşa, kan ve yalana dayalı şişirilmiş iktidar kişiliğinden vazgeçme, ...belki de en temelli sağlığa kavuşma imkanıdır. Hastalıklı toplumdan sağlıklı topluma, ...sıp boğaz, obez, çevreden kopmuş, ...bir nevi kanserleşme olan aşırı şehirleşmiş toplumdan, ...ekolojik topluma, tepeden tırnağı otoriter ve totaliter devletli toplumdan, ...komünal, demokratik ve özgür eşit topluma doğru bir yöneliş söz konusudur. Avcı kültürüyle hayvan katliamına, uygarlığın insan katliamına... Kapitalizmin doğa felaketine yol açan zincirleme halkasından kurtulma yeni bir insanda kapıyı aralayabilir. Hayvanlarla dost, doğayla barışmış, kadınlarla dengeli güç yapısına dayanan barışçıl, özgür, eşit, aşklı yaşam, bilim ve tekniğin gücünü savaş ve iktidarın oyuncağı olmaktan çıkarmış ahlaklı politik bir kişilik, beni en azından enkuduyu şehre ve devlete bağlayan çekim gücü kadar çekiyor, anlamlı kılıyor. Tek kişilik tutuk evinin yarattığı bir özlemden kesinlikle bahsetmiyorum. Büyük bir düşünsel, ruhsal paradigmadan bahsediyorum. Kategorik yaklaşımdan, büyük güce tapınmadan, çağın tüm uygarlıkların kan lekeleri altında parlayan yıldızlı yaşamlarından gerçekten hem bıktım hem nefret ediyorum. Çocukken genlerime işlemiş avcı kültüründen ötürü gözümü kırpmadan başlarını kestiğim, kopardığım, kurnazca avladığım kuşlardan... Vurduğum hayvanlardan özür dilemekle başlamak istiyorum yeni yaşam dönemime. En büyük saadetin, kaşhaneli köşklerde değil, yeşil çevreli kulübemsi mekanda yaşandığına inanıyorum. Doğayı tüm renkleri, sesleri ve anlamları içinde dinleyerek, bütünleşerek yaşamın erdemine ulaşabileceğime inanıyorum. Gerçek ilerlemenin dev kentlerden ve iktidar otoritelerinden geçmediğine, tersine bunların en büyük hastalık kaynağı olduğuna, Buna karşın, eski köyü de, yeni kenti de aşmış, ekolojik, yerleşimi, bilimin ve tekniğin en son verileriyle karşılayan bir mekansal yaşamın gerçek devrim olduğuna inanıyorum. Aradaki kocaman uygarlık yapılarının, insanlığın mezarı olduğuna inanıyorum. Bir gelecek yürüyüşü olacaksa, bu gerçekler temelinde olursa, anlamlı ve yürümeye değer olduğuna inanıyorum. Hierarşik devletçi sınıf uygarlığından kopmak, en büyük öz eleştiridir. Bunu başaracağıma inanıyorum. İnsanlığın çocukluğuna, emekçilerin, halkların unutturulmuş tarihine, kadınların, çocukların ve çocuk ihtiyarların ütopyalarındaki özgür eşit dünyalarına katılmayı, başarıyı orada sağlamayı daha çok istiyorum. Bunların hepsi ütopya. Ama bazen ütopyalar mezardan beter yapılar içindeki yaşamın tek kurtarıcı esinidir. Günümüzdeki mezarlardan, beter yapılardan tabii ki öncelikle Ütopya'yla çıkış yapılacaktır. Durumum hiçbir insana benzemiyor. Benzemesini de istemiyorum. Daha iyi anladığıma, hissettiğime göre iyi yoldayım. Anlamın ve hissin yaşattığı bir insan en güçlü insandır. Büyüklere benzeme günahını bir daha işlemeyeceğim kesindir. Zaten benzemeyi ne çok istedim ne de becerdim. İnsanlığın geçmişi daha gerçekçidir. Ona saygılı olacağım... ...ve yaşamı orada arayıp bulacak... ...ve yeniden başlatacağım. Gelecek... ...bu çabaların işleyiş halinden başka bir şey değildir. Hep kendimi mi düşünüyorum? Değil. Savunmam tüm insanlık için bir şeyler öğretebilir. Yeniden yapılanmış PKK... ...bütün soylu arkadaşlarımı... ...anlam gücü ve iradesi olan... ...yoldaşlarımı birleştirebilir. Koma gel... Tüm Kürdistan halkını ve dostlarını demokratik bir çatı olarak toparlayabilir. Yaşamımıza, ülke ve toplumumuza rastgele saldıracaklara karşı HPG iyi bir savunma savaşı verebilir. Anlayışsız, zalim ve haksızdan hesap sorabilir. En soylu kadınlarımız tüm zamanların tanrıça olgunluğu, anlayışı, melek saflığı ve azizeliği ve Afrodit güzelliğini kimliğinde bütünleştiren aşkta birleşebilir. Bu savunmayla temel insanlık anlayış ve idealimi uygarlığın son temsilcisi olarak hayli gururlu ve kendinden emin Avrupa Birliği'nin yargı organı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunarken olumlu beklentilerden ziyade sistemin kar büyücülüğüne alet olmaktan öteye bir rol oynayamayacağından ötürü üzüntülerimi belirtebilirim. Daha demokratik, özgür ve adil toplum dileklerimle saygılarımı sunarım. 27 Nisan 2004 Tek Kişilik Tutuk Evi Mudanya Bursa Abdullah Öcalan